1099, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, ben ümmetimin şerlileri için ne iyi bir kimseyimdir, buyurması, evet, Hazreti Peygamber bir gün, ben ümmetimin şerlileri için ne iyi bir kimseyimdir, buyurdular, bunun üzerine orada bulunan müzeyneli bir kişi, ey Allah'ın Resulü, sen ümmetinin şerlileri için böyle olursan kim bilir hayırlıları için nasıl olursun, dedi, Hazreti Peygamber de şunları söylediler, ümmetimin hayırlıları amelleriyle cennete girerler, onların şerlileri ise şefaat Şefaatımı beklerler, şefaatımsa sahabilerimin aleyhinde konuşup onları rencide edenler müstesna bütün ümmetim için geçerlidir.